Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Ramazanınız hayırlı geçsin, mübarek olsun. Allah ibadetlerinizi, oruçlarınızı, teravihlerinizi, iftarlarınızı, ziyafetlerinizi, sadakalarınızı, zekatlarınızı, tüm hayır hasenatınızı en güzel şekilde mükafatlandırsın. Dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına cümlenizi erdirsin, sağlık, afiyet versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den <gülüyor> Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Lev enne racilen sâme yevmen tatavva'a sümme utiye mil el ardı zehebel lem yestevfî sevâbehu dûne yevmil Ebu Ya'la ve Tabarani e, rivayet etmişler. Rabileri hep e, güvenilir kimseler. Efendim e, diye geçiyor. Illallah ibni ebi e, Süleyim diye. Efendim e, bir istisna, istisna ile. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer bir adam bir gün farz olmayan yani nafile bir e, tatavvu bir orucu bir gün bir nafile oruç tutsa, sonra bu adama e sonra oti mil el ardu zeheba yeryüzü dolusu kadar efendim altın verilse lem <gülüyor> yestevi hu sevabı tam olarak almış olmaz yani sevabını karşılamaz bu kadar altın yetmez yani oruç daha sevaplı. dune yavmil hesap ancak sevabını ahirette mahkemeyi kübrada hesap gününde alır bu Hadisi i Şerif'i göz önünde bulundurun. Dünyanın böyle efendim, meldiyenleriyle, enlemleriyle boylamlarıyla, affedersiniz, kıtalarıyla, büyük efendim, denizleriyle, deryalarıyla, ummanlarıyla, bunun içine altın dolu olduğunu düşünün. Bir nafile orucun yani tatavu orucun farz olmayan sevap kazanılmak için, Tutulan bir orucun bile sevabını o kadar altın karşılayamıyor maddi olarak. Ancak ahirette Cenab-ı Hak karşılayacak, verecek, oraya kalıyor, ahirete kalıyor. Dünyadaki o kadar altın yetmiyor. Bunu göz önünde bulundurarak oruçlarınızı tutun. efendim Oruç böyle bir muhteşem, sevabı çok büyük olan güzel bir ibadet. Ramazan böyle bir müstesna. Efendim, ibadet mevsimi, Ramazan'a ermemiz ve mümin olup oruç tutuyor olmamız. Çok büyük nimet, çok büyük devlet ve saadet. Allah gafillere de gafletten uyanmayı nasip etsin. Şaşıranları doğru yola sevk ve hidayet eylesin. Gözleri görmeyenlerin basiretlerini açsın. E, yolunda yürüyenlere de gayret, kuvvet, ihsan eylesin. Efendim, diğer bir hadisi şerif. Ebu Bürde ve Ebu Musa radıyallahu anh'un İbn e, İbni Ebit Dünya rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu ikinci hadis-i şerifte. Allaha kada ala nefs nefsihi ennehu men attaşa nefsahu lillahi fî yevmin harrin kâne hakkân alâllâhi azze ve celle en yerviyehu yevmel kıyâmeh. Hiç şüphe yok ki Allahü Teala Hazretleri kendisine e, karar aldı, kendisi zatı celili üzerine hükmetti ki, e, Efendim öyle yapmayı kararlaştırdı ki, kaza buyurdu ki, men attaşa nefsahu lillahi fi yemin harrin kim nefsini efendim böyle bir sıcak günde Allah rızası için susuz bırakırsa yani oruç tutarsa e, e, ağzı kuruyor dudakları kuruyor susuz bırakıyor. Kâne hakkan alallahi <gülüyor> Allahu Teala Hazretleri aziz ve celil olan Allahü Teala Hazretleri üzerine hak olur. Yani muhakkak öyle yapar. En yerviyahu yevmel kıyame kıyamet gününde onu Suya bol bol kandırma, kandırır, bol bol sular efendim kıyamet gününde ona su ihsan eder biliyorsunuz kıyamet gününde güneş tepeye yaklaştırılacak. Ancak sadaka verenlerin, zekat verenlerin hayırları kendi başlarına gölgeleyecek. Herkes güneşin altında terlere batacaklar. Terler yeryüzünün içini yetmiş arşını işleyecek. Dizlere kadar, bellere, omuzlara kadar, kulakları hizasına kadar gelecek. İnsanlar terde yüzecekler. Korkular çekecekler. Hararetten efendim, çok efendim, sıkıntılara düşecekler. İşte o günde Cenab-ı Hak onu kana kana Efendim su su verip iç, iç içiltip efendim suya kandır kandırır böyle yapmak cenan Hakk'ın üzerine kendisinin hükmü üzere kendisi böyle kararlaştırmış Allah-u Teala Hazretleri hak olur yani muhakkak kulunu böylece taltif edeceğini kararlaştırmış oluyor Allah-u Teala Hazretleri bu hadisin ravisi Ebu, e, Ebu Musa radyalla ha helalde Ebu Musa el-Eşari, يَتَوَخَّ كَانَ يَتَوَخَّ الْيَوْمَ الشَّد۪يدَ الْحَرُ اَلَّذِي يَكَادُ الْاِنْسَانُ يَنْسَلْخُ ف۪يهِ حَرَّنْ فَيَسُومُهُ ee, Bu ravi, bu hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz'in söylediğini duyup da bize nakleden mübarek zat, efendim, böyle şiddetli, hararetli günleri gözlerdi, araştırırdı efendim bulmaya gayret ederdi. İnsanın böyle içinde sanki sıcaktan efendim ruhunu teslim edecek, ruhu bedenden sıyrılıp çıkıp gidecek gibi olacağı sıcak günleri arardı, gayret ederdi. Efendim o günde oruç tutardı. Neden? O işte kendisini böyle Allah yolunda bir gün susuz bırakanı Allah kıyamet gününde Efendim suya kandıracak müjdesine ermek için. Şimdi bu hadis şerifi niye seçip size efendim bu hadis şerifi okudum? Çünkü şu anda Türkiye'de kış mevsimindeyiz. Efendim yazlar e, e, uzun gündüzlü olur, kışlar kısa gündüzlü olur. Yani Türkiye'de oruç tutmak kolay. Ama ben Avustralya'daki efendim dostlara telefon açıyorum. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz diye. Aman diyorlar o kadar şiddetli sıcak var ki sıcaktan bayılıyoruz efendim çok şiddetli hararet var. Yani böyle yerlere seriliyoruz sıcaktan diyorlar. Hem onlar duysunlar efendim o hararette oruç tuttukları için ne kadar sevap aldıklarını anlasınlar diye. Efendim o onun manevi bakımdan ne kadar karlı olduğunu efendim anlatmak istiyorum. Hem de tabii bugün bu yıllarda ...Türkiye'de Ramazanlar kısa günlere geldi ama... ...efendim bizim bulunduğumuz şimdi bu İsveç'te de öyle ama... ...tabii bu Ramazan her yıl 11 gün 11 gün şeye doğru... ...efendim sonbahara doğru geri geri gelecek... ...yaza gelecek sonunda efendim yıllar geçince... ...o, o yıllara eriştiği zaman İsveç'tekiler çok çok uzun oruç tutacaklar. O zaman da Avustralya'dakiler efendim kısa e, günler olduğu için kısa oruç tutacaklar demek ki efendim Cenab-ı Hak böyle çok zahmet çeken meşakkat çekip de orucu Allah rızası için tutana o meşakkatinin karşılığını efendim kat kat veriyor ve ondan dolayı da efendim e, Allahu Teala Hazretleri e, mahsun etmiyor mahrum bırakmıyor ibadetleri ne kadar zorluk altında olursa olsun Allah'ın emrini yüksünmeden, çekinmeden, kaçınmadan efendim e, tutmaya gayret edelim diye bu hadis-i şerifi okudum. O Ebu Musa Hazretlerinin efendim o sıcak günleri araştırıp da aksine başkası sıcak günler oruç tutmaktan kaçınır. Sıcak günlerde oruç tutması hatırımızda kalsın. Hüzeyfe radıyallahu anh'ten Hüzeyfe el-Yemani olmalı efendim buyurmuş ki esnetün nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ila sadri Fekale men kale la ilahi illallahu khutme lehu biha dehelel cenneh وَمَنْ سَامَا يَوْمَنْ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتُمَ لَهُ بِهِ تَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَسَدَّقَ بِسَدَقَةٍ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتُمَ Bu hadisi şerifi Ahmet İbn Hanbel rivayet etmiş. İsnâdını La Beysebih diye tavsif buyurmuş. İspahani rivayet etmiş. Ya Hüzeyfe, men hutübe lehu bisiyami yevmin yuridu bihi veçhallah azze ve celle edhala Cenne. Şimdi hadis-i şerifin e, okuduğumuz metninin manasını nakledeyim. E, buyuruyor ki, Hüzeyfe radıyallahu anh, Esneddün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ila sadri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi göğsüme yaslandır. Yani artık bu nasıl bir yerde, kalabalık bir yerde mi, camide mi, ne şekilde olmuşsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imin kucakladığını söylemek istiyor. Resulullah'ı göğsüme yaslandırdım diyor. Sarılmış olabilir. Efendim o zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Men kâle la ilahe illallah kim la ilahi illallah derse yani Allah var Efendim, Alemlerin Rabbı, yeri göğü, insi cinni, efendim, arşı ferşi, felekleri melekleri yaratan Allah var. Şeriki, naziri yok. Bir tek vahid. Yani öyle oğul edinmiş değil. Efendim e, ve e, ortağı şeriki yok. Hütüme lehu biha, bu sözle hayatı mühürlenirse, yani ruhunu öyle teslim ederse bu sözü demişken, La ilahe illallah demişken efendim ölürse o söz üzere dehalel cenne", cennete girer. Büyük bir müjde. Elhamdülillah her zaman efendim söylüyorum. la ilahe illallah sözü çok önemli ve onun ifade ettiği anlam çok önemli. Allah'ın bir olduğu, şeriki naziri olmadığı Efendim, yeri göğü yaratanın, insücünlü yaratanın Alemler Rabbi Allah'ın Şeriki naziri olmadı Vardır, birdir Şeriki naziri yoktur Her yerde hazır ve nazırdır Efendim gözler onu göremez ama O gözleri de, gönülleri de Kafanın içini de, geçmişi de Geleceği de her şeyi bilir Her şeye kadir Batılılar felsefe kitaplarında aşkın varlık Diyorlar, müteali demek yani İslam'ın Efendim, o güzelim anlattığı efendim Allahu Teala Hazretleri yüce mevlanın efendim mevlanın efendim o yüce Allah'ın varlığının birliğini anlamak çok önemli. Allahu Teala Hazretleri evlenmemiştir, hanım edinmemiştir, hanımla düğün dernek geldik. Ee, ve bir şey olup da ondan sonra oğul edinmemiştir. Bunların hepsi çok cahilce, çok yanlış ve Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Çok büyük zulüm olan, çok korkunç sözlerdir. Gerçeğe çok aykırıdır. La ilahe illallah deyip de o söz ile ömrü mühürlenen, kapanan, biten cennete girer. Tamam. Diyoruz ve diyeceğiz ve çoluk çocuğumuza da bu inancını öğreteceğiz ve çok önemli olduğunu vurgulayacağız. Aman evladım. Aman evladım. Aman yavrum. La ilahe illallah çok önemlidir. Aman bu inançtan ayrılma. Aman efendim misyonerlerin çalışmalarına efendim bilmem gazetelerin, radyoların, filmlerin efendim dergilerin, yaldızlı boyalı efendim aldatıcı efendim neşriyatın aldatmalarına kanma aman aldanma Aman imandan ayrılma, aman la ilahe illallah'ı tevhidi, Allah'ın varlığı, birliği, inancını sımsıkı efendim, belle ve sımsıkı benimse Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberler Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam hepsi la ilahe illallah demişlerdir ve onu öğretmişlerdir. İnsanların sonradan çıkartmalarıdır başka başka inançlar, putlar ve tapındıkları diğer efendim e, aciz, bir çare efendimiz değeri olmayan, gücü kuvveti olmayan efendim yaratıklar, put edindikleri, tapındıkları yaratıklar veya kendi akıllarından şeytanın kandırmasıyla efendim ortaya koydukları şeylerdir. Aman evladım bu la ilahe illallah hayatın en önemli işidir. Aman bunu bunun üzerinde yaşa. Aman bununla ruhunu teslim etmeye dikkat et. Aman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah inancından ayrılma. Aman bu inancının gereği olan ibadet ve taati yapmaktan geri durma. Çünkü dünya ve ahiret saadetinin kaynağı budur. Hem dünyadaki mutluluğun hem ahiretteki ebedi saadetin kaynağı budur. Hem dünyadaki dür düzgünlüğün, dürüstlüğün, düzenliliğin, faydalılığın, efendim mutluluğun efendim şeyi kaynağı budur. Hem anarşinin yok edilmesi, hırsızlığın, hortumlamanın, arsızlığın, yüzsüzlüğün, gaspın, efendim çeteciliğin vesairelerinin vesairenin engellenmesinin kaynağı, yani kötülüklerin def'inin çaresi İslam'dır. İyiliklerin celbinin kazanılmasının elde edilmesinin efendim vasıtası İslam'dır. Aman la ilahe illallah tevhid inancından ayrılma efendim diye vurgulayacaksınız vurgulayacaksınız nakşe edeceksiniz. gönüllere efendim zihinlere la ilahe illallahı nakşedeceksiniz hem kendi gönlünüze hem de çoluk çocuğunuzun efendim eğitimiyle sorumlu olduğunuz evlatlarınızın kafalarına gönüllerine kalplerine göğüslerine la ilahe illallahı yazacaksınız tevhid e, yılı 2000 yılı, 2000 yılıyla başlayan 21. yüzyıl tevhid asrı. 21. yüzyılıyla başlayan 3. bin miladi başlangıca göre 3. millenyum dedikleri, efendim şu dillerinden düşürmedikleri, el i Salis tevhiddir. Gerçekten öyle olacaktır, temenni değil, kitapların yazdığına göre hakikaten bütün batıl inançlar sonunda, Yok olacak, silinecek, bırakılacak ve la illallah Muhammedur Resulullah hakikati bütün insanlar tarafından eninde sonunda kabul edilecektir. Bu, bu yılla başlıyor bu devre. Onun için bu tevhid e, devresinde her muvahhid yani la ilahe illallahçı Müslüman üzerine düşen görevi yapmalı. Yazmalı, çizmeli, konuşmalı, çalışmalı. Efendim parasını Allah yolunda sarf etmeli, bunu herkese öğretmeliyiz. Hüzeyfe radıyallahu anh göğsüne Peygamber Efendimiz'i çekmiş, bağrına basmış da, efendim, Peygamber Efendimiz ona şu, bu müjdeli sözü buyurmuş, La ilahe illallah deyip de ömrü bununla mühürlenen, kapanan cennete girer. Çok güzel, Allah bizi böyle La ilahe illallah deyip yaşayan, La ilahe illallah diye diye, efendim, Ruhunu teslim eden mümini, kamil, müvahhide, hakiki Müslümanlardan eylesin. İkinci cümlesine Peygamber Efendimizin. Ve men sâme yevmen ibtigâe vecihillâhi hutüme lehû bihi cennet. İşte bu Ramazan'ımızla, orucumuzla ilgili cümlesi bu rivayetin. Diyor ki Efendimiz, Ve kim bir gün Allah'ın zatı pâki için, Rızasını kazanmak maksadıyla onun vereceği sevabı düşünerek oruç tutarsa ve bu oruçla hutimelehubihi bu oruçla efendim ömrü kapanırsa yani oruçluyken ölürse oruç üzere o oruç üzere ölürse dehelel cennet cennete girer. Evet bu Allah rızası için oruç tutmak iptigâe vecih Allah'ın vecih-i pakini, zat-ı pakini, rıza-i şerifini kazanmak niyetiyle oruç tutmak. Yani gösteriş, riya veyahut efendim daha başka maddi veya süfli sebepler. Kimisi efendim zayıflamak için, efendim perhiz gibi filan düşünüyor. Yani niyet ne olacak? Cenab-ı Mevla'nın rızasını Kazanmak olacak. Öyleyken ölürse, oruçluyken o haliyle efendim, bihi. Ömrü bununla mühürlenir, kapanır, biterse O da cennete girdi demektir. Dehale girdi demek, yani girer, girecek. ilerideki bir şey, girdi sözüyle ifade ediliyor. Bu işin kesinliğini gösteriyor. Mutlaka girer demek. Muhakkak girdi demektir. 3. bir cümlesinde daha müjdesini daha buyurmuş Peygamber Efendimiz onu da açıklayalım. Ve men tasaddaqa bi sadakati nibtiga evecillah hutime lehu biha dakhala Kim Allah rızası için Allah hoşnut razı olsun diyerek efendim rızayı bari için halis muhlis bir niyetle bir sadaka tasadduk ederse yani sadaka verirse, bir hayır verirse efendim birisine bir maddi iyilik ve ihsan ederse, bağışlarsa efendim ve bununla o gün, verdiği gün o zaman ölürse, onun üzere son ameli bu olur da efendim ruhunun kabz ederse Allah ömrü onunla mühürlenirse defele cennet o da cennete girer. Tabii bu sadaka miktar e, zikredilmiyor. Yani aşağısı en aşağı haddi, sınırı, hududu yok. Çünkü dedelerimiz Allah rahmet eylesin nur içinde yatsınlar. Makamları ala olsun. E, ne güzel söylemişler. Az veren candan ...çok veren maldan demişler yani... E, ...az veren de... ...fakir olduğu halde veriyor... ...neden veriyor? Fakir... ...kendisinin ihtiyacı var... E, ...inancından veriyor, samimiyetinden veriyor... ...onun azıcık vermesi... E, ...çok kıymetli çünkü... ...o onu verdiği zaman bir şey kalmayacak... ...yanında, ötekisi... ...çok zengin olduğundan onun on katını... ...yüz katını verse bile gene arkada... ...bir sürü malı mülkü var... ...efendim... E, Belikesinin fedakarlığı daha fazla, fakirin fedakarlığı yoktan vermek veya az olandan verken veya vermek veyahut kendisinin bayağı bir ihtiyacı varken çıkartıp vermek. Medine-i Münevvere'deki Müslümanlar Mekke'den gelen kardeşlerini bağırlarına bastılar, onlara ikram ettiler, kolaylık gösterdiler, misafir ettiler. E, ve hemen, e, nasıl geçiyor Kur'an-ı Kerim'de onların methu senası? Allahü Teala Hazretleri nasıl anlatıyor ve yüfirûne ala enfusîhim velâb kâne bihim khasasa. Yani kendisi muhtaçken, kendisinin zaten ihtiyacı varken kardeşini kendisine tercih ediyor da ona veriyor. Kendisi yemiyor yediyor, yediriyor. Giymiyor giydiriyor. İşte bu e, samimiyetin, ihlasın, imanın, imandan doğan uhrevi kardeşliğin efendim. E, şey bir sonucu. Dünya ehli insanlar bunu anlayamaz. Yemez, yedirir, giyemez, giydirir mümin insanlar. İslam bu kadar güzel olduğu halde şu şeytanın başarısına bakın ki, çalışmalarının sonucuna bakın ki bu kadar güzel olan İslam'ı ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışan milyonlarca, milyarlarca efendim şeytanın yardımcı yardımcısı, destekçisi, yardımcısı Efendim insan var. İslam'ın aleyhinde çalışıyorlar. Bu aleyhinde çalıştığın İslam insanların saadetinin kaynağı. Hem dünyada hem ahirette saadet, huzur, rahat, efendim hoşluk kaynağı. Sen bununla uğraşıyorsun. Yani deli divane, mecnun bir hastanın kendisine tam şifayı verecek olan efendim ilacı şişeyi pat diye yere çalması bardağı itip efendim suyu dökmesi gibi bir şey yani şifayı reddediyor hasta insanlar hasta efendim e, ama ilaç ilaç kendilerine getirildiği zaman reddetmeye red çalışıyorlar. Bu bir imtihan. Bu Cenab-ı Hakk'ın efendim bir e, imtihanı Allah Teala Hazretleri e, peygamberler gönderiyor hakkı öğretiyor ama bir taraftan da şeytan da insanları e, hakkın karşısında durmaya çekiyor. Ve bir de bakıyorsunuz, o kadar akıllı, uslu, tahsilli insanlar mesela tahsil beğenilen bir şey, satanist olmuş. Satanist ne demek? Şeytancı, şeytan taraftarı demek. Satanist olmuş. Neden? Çünkü, tabii bilmiyorum ben bu satanistlerin fikirleri şeyleri neler, nasıl e, efendim, aldatıyorlar, nasıl gençleri kendilerine çekiyorlar, esrar mı kullanıyorlar, topluca cinsel efendim e, alemler mi yapıyorlar, ne oluyor ne kalıyor okumadım da yani bir yayın bu yurt dışında olduğum için bazı olaylarla gündeme geldi ama ben okuyamadım fakat kandırılıyor yani insanlar sonuç itibariyle bakıyorsunuz şeytanın kulu oluyor, şeytanın emrini tutuyor, günahı seve seve işliyor kendisini dünya ve ahirette kendisini, ailesini, toplumunu, milletini, ümmetini bütün insanlığı saadete kavuşturacak olan efendim güzel işleri yapmaktan kaçıyor. Bucak bucak kaçıyor ve düşman oluyor. İslam'a düşman oluyor. Burada bir arkadaş anlattı. Kendi bulunduğu şehirde. Hoşuma gitti buraya geldi. Tatlı tatlı samimi samimi konuştu. Hoşuma gitti. Efendim, bir kardeşi nasihat etmiş kendisi nasihat etmiş nasihat etmiş sonunda çocuklar tevbekar olmuş Efendim namaza başlamış iyi bir insan olmuş yani kötülükleri bırakmış buralarda yani kötü olduğu zaman şeyler çocuklar delikanlılar çok fena kötü oluyorlar yani az kötülükte kalmıyorlar esrar içiyorlar vesaire filan yani hem sağlıkları tehlikeye giriyor hem her şeyleri mahvoluyor aile bağları vesaireleri mahvoluyor. Tabi kurtarmış sonuç itibariyle. Namaza başlamış olay. Bundan sonraki ikinci adım, yani arkadaşın bize anlattığı hayretler içinde kaldım. Babası gelmiş, buna kızmış. Sen benim oğlumu niye böyle yaptın diye. Yani kurtarıyor, iyi bir insan yapıyor, mümin insan yapıyor. Efendim, yani Allah'ın izniyle tabi hidayeti Allah veriyor ama bu da çalışmış, ikna etmiş. Mümin insan yapıyor, babası karşısına geliyor. Ee, öyle kalsaydı daha iyiydi diyormuş. Yani bu İslam'a bu düşmanlık, bu anlayışsızlık, bu güzellikleri anlayamamak, bu zevksizlik, bu değer hükümlerinin tamamen ters hale dönmesi çok ilginç e, incelenmesi gereken bir e, olay. Yani e, alim kardeşlerimiz bu meseleleri incelesinler. Yani bu insanlar bu e, küfrü, şirki, inkarı efendim nasıl sevipte nasıl bunun içine seve seve dalıyorlar? Balıklama atlıyorlar yani. İsteyerek nasıl yapıyorlar? Nerelerinden tutuluyorlar? Şeytan bunları nasıl kandırıyor? Efendim küfre düşmenin <gülüyor> şeytan tarafından kandırılmanın oluşum tarzı yani mekanizması, şekli şemaili nasıl, bunu bilmekte fayda var. Hayret edilecek bir şey. allah Teala Hazretleri, e, tabii biliyorsunuz, e, korur. Şeytanın tesiri olmayabilir kime? E, iman eden ve Cenab-ı Hakk'a tevekkül eden kimselere şeytanın tesir edemeyeceğini, ayet kerime bildiriyor. E, i̇nnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu, ve ala rabbihim tevekkelun. İman edip de Rabbine tevekkül edenlere şeytan bir zarar veremiyor, kandıramıyor. Çünkü bakıyoruz 21. yüzyılda. Bunca müstehcen neşriyat, bunca bar pavyon, bunca zevk sefa, bunca gelişmiş eğlence efendim keyif, efendim zevk, safa sanayi diyelim kaziinolar, barlar, pavyonlar, ışıklar, danslar, efendim müzikler, musikiler, yani çılgınca böyle insanları e, idman meydanlarına, stadyumlara dolduran, efendim zıplatan, hoplatan şeyler bu kadar Efendim şeyler nasıl oluyor? Bunların karşısında bazı insanlar nasıl safa sağlam duruyor? Ahlakları bozulmuyor. Dürüstlüğünden bir şey kaybetmiyor. Vatanseverliğinden, çalışkanlığından efendim herkes istifade ediyor. Bu nasıl oluyor? Yani kalan niye kalıyor? İmanından, Cenab-ı Hak'ka tevekkül ettiğinden, efendim İslam, iyi müslüman olduğundan kalıyor. Sapadan nereden gidiyor? Efendim e, imanının Efendim eksikliğinden, Cenab-ı dayanmamasından, efendim nefsine efendim tabi olmasından, nefsini ıslah etmemesinden, e, bu gerçeklerin hepsi tabii ayetlerde, hadis-i şeriflerde, efendim ayat-i kerimelerde, e, kerimede hepsi anlatılıyor ayet i kerimelerde, hepsi anlatılıyor ama Kur'an'ı okumuyor. Kur'an Kerim şifaun yani bir şifadır kendisi. Okunduğu zaman maddi, manevi, her türlü içtimaî, toplumsal ve kişisel her türlü derdin devası var. Ana ana ilaçlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut, imanda mevcut ve onların faydasını da müminler görüyorlar. Bakıyorsunuz İmam Hatip okulu çocukları birinci oluyor. Neden? Yüksek lisansüstü mezunları bakıyorsunuz çok üstün başarı sağlıyor. Neden? Çünkü imandan iman bir ciddiyet getiriyor bir Efendim gayret getiriyor bir Efendim e, başarının e, oluşması için gerekli her şey olduğundan başarı kazanıyor ötesi bakıyorsunuz e, iki ikişer sene ikişer sene okuyarak Sonra geçiyor. Özel okullarda parayla diploma alıyor. Ondan sonra annesinin babasının parası zoruyla yurt dışına gidiyor. Oralarda da eğlenerek, barlarda, pavyonlarda şey yaparak efendim böyle bir alel usul uyduruk efendim bir diploma alıyor ama bir şey bilmiyor. Benim e, hayatta karşılaştığım çok kimseler var be. toplum efendim e, şeylerinde mesela araşterlik yaptığımız zaman filan karşılaştığım bazı kimseler vardı. Kimisi çıkıyordu diyordu ki ben iki fakülte bitirdim. Efendim kimisi diyordu ki ben iki doktora yaptım. Bir doktor değil, bir doktora değil, ihtisas değil. iki tane birden yapmış. Oo tabii saygı gösteriyorsunuz. Bakıyorsunuz ki aferin yani Avrupa'da okudum diyor. İki tane doktora yaptım diyor. Saygı gösteriyorsunuz. Tamam. Ama ondan sonra beraber yaşıyorsunuz. Görüyorsunuz Davranışlarını görüyorsunuz, hareketlerini görüyorsunuz ve kendisinin bilgisinin kullanılacağı zaman hadi sen bu işi biliyordun, gel bakalım, yap diyorsunuz. Hiçbir şey yok. Hayret ediyorsunuz. Yani teknik üniversite mezunu sigorta telini takmasını, bağlamasını bilmiyor. Efendim bilmem muhasebe e, yüksek ticaretten mezun efendim, en basit şeyleri bilmiyor. Efendim hadi biraz da yani gerçek olarak söyleyelim. İmam Tip'ten mezun, ilahiyat'tan mezun cuma namazı kıldıramıyor. Bir hutbe okuyamıyor. Bir aşe-i şerif oku diyorsun. Okuyamıyor. Yani bunlar nedir? Yani çalışmadığı zaman çalışmadığı zaman bir şey olmuyor. Ve en leysel il insani illa maşaa ve en ne yahu sev ve yura. Neye çalışırsa, neye gayret ederse onu elde eder. Futbola çalışıyor, çalışıyor, yıldız oluyor. Haltera çalışıyor, çalışıyor, dünya birincisi oluyor. Yani çalışmadan olmuyor. Çalışmaları bıraktığı zaman başarısızlığa düşüyor. Onun için allah Teala Hazretleri İslam'ın kıymetini bilip efendim tam Müslüman olmayı, tam Müslüman olmayı. Öyle yarım yamalak, dörtte bir, onda bir, yüzde bir tenzilatlı tarife öyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık tam olur. Tam olursa Allah sever, eksik olduğu kadar eksikliğinin hesabını Allah sorar. Tabi Cenab-ı Hakk'a la, layıkıyla, onun dergahı, izzetine, şanına layık bir şekilde güzel kulluk yapmak kulların takatlerinin üstündedir. Ama tam yapmaya çalışacak, her şeyi yapmaya çalışacak. Yani boş vererek, yarım sevaplı işler yapıp, yarım günde günahlı işler yaparak, efendim... E Akşam camide, gece hırsızlıkta, sabah arsızlıkta, yüzsüzlükte bilmem ne, efendim böyle tezat yani birbirine ters düşen acayip işler. Hem Müslümanım diyor, hem kafirleri seviyor. Hem hacca gittim diyor, hem ona uygun olmayan işler yapıyor. Hacıyım diyor, efendim, acı işler yapıyor, hacıya yakışan işler yapmıyor. İşte aydınım diyor, cahillik yapıyor. Yani her yerde görüyoruz, efendim böyle kendi iddia ettiği vasfına uygun olmayan haller. Rabbimiz bizi korusun, tevfikünü refik eylesin, yolunda daim eylesin ve şu güzel günlerin güzelliklerinden, mükafatlarından, feyizlerinden, manevi ikramlarından, nasipleri çok çok bizlere ihsan eylesin, payları bize çok çok versin. günlerden istifade edip kamil Müslüman olmayı, kalp gözü açılan, açılmış, gerçek, gerçekleri gören olgun, kamil, yani böyle yetişkin, ham tarafı kalmamış, güzel Müslüman olmayı, güzel hareketler yapmayı nasip etsin. Tabi inanacak, salih amel işleyecek, yani ihlasla işleyecek, yani bir şeyler öğrendikten sonra asıl Sonuç nedir? O öğrendiklerini uygulamaktır. Onları hayatında uygulayıp İslam'a faydalı olup ömrünü Allah-u Teala Hazretleri'nin rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği kullar olarak varmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkatü.